Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı Çanakkale ve Biga Yarımadası'nda faaliyet gösteren kömürlü termik santrallerin hava kalitesi, sağlık ve toprak üzerine etkilerini modelleme sistemiyle ortaya koydu. Bölgede kömür madenciliği ve kömürlü termik santrallerin etkilerinin ciddi boyutlarda yaşandığını belirten Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yaptığımız çalışmada Çanakkale'de yapımı planlanan santrallerin Hava kalitesi, sağlık ve toprak üzerinde ciddi etkilerinin olduğunu ve bu etkilerin çok uzak mesafelere uzandığını gördük. 16 termik santralin üretim yapması öngörülen Çanakkale'de hali hazırda üretimde olan 3 ve inşa halinde 2 kömürlü termik santral bulunuyor. Maalesef her geçen gün yeni bir santral daha ekleniyor bunlara. Plan aşamasındaki santrallerden biri olan Yenice'deki Çırkılar Termik Santrali için chat süreci kapsamında 11 Ocak Çarşamba günü Ankara'da yapılan inceleme ve değerlendirme komisyon toplantısı şimdilik ertelendi dedi. Çanakkale tarım alanları ve tarımsal üretim açısından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alıyor. Şehrin çiftçi kayıt sistemi verilerine göre kayıtlı çiftçi sayısı 22.809. Çiftçilerin kayıtlı tarım arazisi ise yaklaşık 220.000 futbol sahası. Yani yaklaşık 165.000 hektar büyüklüğünde. Bölgede yoğun tarımsal üretime dayalı endüstri de gelişmiş halde. Agonya Ovası'nın Amerika ve Avrupa'ya ihraç ürünü olan yenice kapya biberi, hayvan besi yemi olan mısır, bölgede önemli bir gelir ve geçim kaynağı. Çanakkale'de toplam 1556 işletme tarıma dayalı üretim gerçekleştiriyor ve bu işletmeler 12.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Tarımsal üretim ve tarıma dayalı geçim kaynakları bakımından Çanakkale'nin 2015 yılı ticaret hacminin %88'ini gıda ürünleri oluşturdu. Bu bakımdan kömürlü termik santrallerin tarım alanlarına vereceği zararın binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyeceği görülüyor. Tema Vakfı, termik santrallerin bölgedeki olası etkilerini açıklamak için uzun erimli, kirletici taşınımı ve etkilerini saptama modeli olan Kalpuf hava kirliliği modelleme sistemini kullandı. Model kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçlarına göre Çanakkale'de işletmede olan ve işletmeye geçecek kömürlü santraller ciddi boyutlarda hava kirliliğine neden olacak. Hava kirliliğine neden olan ve gözle görülemeyen parçacık maddeler rüzgarın etkisiyle çok geniş bir alana yayılabiliyor. Özellikle Bandırma, Çanakkale arasındaki bölge ve Ezine'deki kirlilik düzeyleri ne etkileyecek bu? Bu bölgelerde santrallerden kaynaklanan emisyonlar hava kirliliğini %50 ila %150 arasında arttırabilecek. Türkiye'de linyit yakıtlı termik santrallerden salınan kükürt dioksit ve PM yani partikül madde, ağır metal ve radyoaktivitenin insan sağlığına etkileri bilimsel araştırmalarla tespit edildi. Çanakkale bölgesindeki mevcut santrallerin yanı sıra Çırpılar Termik Santrali'de fetch akciğer kanseri Kalp ve solunum yolu hastalıklarında artış ile çocuk ölümleri dahil erken ölümlere neden olabilir diye açıkladı Tema Vakfı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan doğal sit alanlarının tanımlarını değiştirilerek koruma derecelerinin zayıflatılması, doğa koruma alanlarının yapılaşmaya açılması tehdidine karşı Muğla'lılar bir çevre platformu kurdu. 8 Ocak'ta Marmaris'te 120 kişinin katılımıyla ikinci toplantısını gerçekleştiren Muğla Çevre Platformu yani MUÇEP burada resmen kuruluşunu ilan etti. Platform toplantının ardından yaptığı basın açıklamasıyla bakanlığın hazırladığı projenin gerçekleşmesine karşı ortak mücadele kararlılığını vurguladı. Toplantıda Muğla, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Milas, Akyaka, Gököva Datça, Köyceğiz'de oluşturulan çalışma grupları bakanlığın hazırladığı paftalar üzerinden yaptıkları çalışmaları sundular. Sunumlarda bakanlığın hazırladığı planların Muğla bölgesinde doğal sit alanlarını yapılaşmaya açacağını, kıyıların, sulak alanların, zeytinliklerin, ormanların ve su havzalarının Büyük oranda yok olmasına neden olacağına dikkat çekildi. Toplantıda bakanlığın bu projesinin bölgede daha önce yapılmış birçok bilimsel çalışma ile bağdaşmadığı ifade edilirken bu planların gerçekleşmesi halinde tarım, hayvancılık, zeytincilik, arıcılık, mavi yolculuk ve ekoturizm başta olmak üzere birçok alanda geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açacağı ve Muğla bölgesindeki gelecek kuşaklara devredecek doğa mirası kalmayacağına vurgu yapıldı. Bir duyuru ile programımızı bitirelim. Doğadaki tıbbi ve aromatik bitkilerin korunmasına yönelik bir kısa film yarışması düzenleniyor. Yarışmada bitkilerin kozmetik sektöründeki yeri ve değerinin aktarılmasını amaçlayan bir grup insan izlenmiş. Organik kozmetik sektörü olarak bir araya geldik, hepimiz uzman olduğumuz alanlardaki tecrübelerimizi birleştirerek kozmetik sektöründe sürdürülebilirliği sağlamaya katkıda bulunmak istedik. Anadolu kültürünü ve doğal bitkilerini ve bu kültürün kozmetik sektöründeki değerini gelecek kuşaklara aktarmak konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Organik tarımın devamlılığını sağlayacak projelere destek olarak, biyolojik çeşitliliği vurgulayarak, kozmetik sektörüne katkı koyabilecek ve kültürel değerlerin korunmasına destek olabilecek,